''Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır, sana ne kötülük gelirse kendindendir. Ey Muhammed seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter.''